يا عمالنا، من يهده الله فلا مضل له، و من يضل فلا حادث له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا الطقوا الله حق تكافه ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس تكو ربكم الذي خلكم من نفس واحدة. و خلق منها ذر جها و بث منهم رجالا كثيرا الله الذي تسألون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبة يا أيها الذين آمنوا اتكلوا الله وقولوا كولا صديدا يصلح لكم وعمالكم ويغفر لكم بنوكم ومن الله ورسوله فقط فاز فوز نظيم inna ba al hadis kitabullah ve ahsan al hadyi hadyu muhammad sallallahu aleyhi wa alihi wa sallam wa shar al umuri muftatakha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kull bid'atin dalalah wa kull dalalatin Allah bizleri ve sizlere cehennem azabından korusun <gülüyor> Bu akşam ders hepinizin devamlı okuduğu, devamlı kitaplarda e, hadisi mükerrer olarak karşılaştığı bir hadisin şerhinin başlangıcı bir ya da 2 boyunca olabilir e, bunun beyanı tabi sıramız geldikçe yapacağız Bu bildiğiniz hadis ise meşhur Bukhara'da, Müslüm'de 99 kişiyi öldüren adamın kıssasıyla alakalı İsrail, eski İsrailoğullarında yaşamış hadisin metninde de 99 kişiyi öldürdüğü geçen zatın kıssasına dair bu hadisin şerhi olacak. Tabii bu hadis e, yani şerh edilmeye neden bu kadar önem gösterildi? Benim kendi açımdan bu hadiste birçok faydalar var. Siz kendiniz de göreceksiniz. E, ve bazı e, usul kaideleri var. İsrailat e meselelerine bakış açısıyla alakalı konu bununla alakalı bize de devamlı karşılaştığımız tabii toplumumuzda malumdur ki bilirsiniz hep böyle e, eski yaşantısı bozuk olup da böyle arkadaşlarımız var yaşantımız içerisinde mahallede olsun e, bulunduğumuz ortamda o insanlar genelde bize ne derler ya şu kadar kötülük yaşadık bu kadar halt gidip şöyle başımızdan şeyler geçti bu kadar e, günahların içerisindeyiz nasıl yapacağız Allah bizi affeder mi? Zaten bakmıştık gibi şeytanın vesvesesiyle bir ümitsizliğe düşmüş halet ruhiye içerisinde bize bazı anlatımlarda bulunurlar işte biz de her zaman ne yaparız? Bu hadis aklımıza gelir ve bunu tebliğ ederiz deriz ki bak 99 kişiyi öldüren bir adam var geçmişte Allah buna bile e, yaptı. hiçbir hasene iyilik işlememiş ona bile merhamet edip cennetine koymuş deyip örnek veririz. Bu yönlü tabii bizim en çok işimize yarayan e, bize malzeme olan hadistir bu. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu hadise açıklamaya başlarken şöyle girelim. Bilinen bir gerçek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ağzından çıkan her şey vahiy mahsurudur o kendisine vahiy edilen geçmiş ümmetlere dair bilgileri de bize ne yapmış haber vermiş Yahudilerin ve kendisinden önce yaşamış bizler geçmiş ümmetlere dair bilgilere sahih yoldan geldiği müddetçe üzerinde düşünürüz fık ederiz ibret alırız ve bu, bu kıssalara dair hadislerden ibretler çıkararak kendi hayatımıza geçiririz. Gerçekten geçmiş ümmetlere dair bu kıssalar birçok bizim köye, hadis külliyatlarımızda. Bu hadislerde bizi ışık tutan birçok faydalar ve ibretler var. Tabi bu geçmiş ümmetlerin kıssalarını Yüce Allah Kur'an'ın yerinde ayetlerde de geniş geniş zikreder. İşte bunlardan bir de meşhur 99 kişiyi öldüren adamın kıssasının anlatıldığı hadistir. Geçmiş peygamberlere nispet edilenlerin hakkında bu nakiler sahih olmasının gerektiğine dair biz uyarıda bulunmak zorundayız. Çünkü İsrailiyat adı altında bazı uydurma, zayıf şeyler de geliyor. Tıpkı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme normal olarak sahabeler tarafından senetle gelen nispet edilenler nasıl biz sahihine, zayıfına bakıyorsak bu meseleler de aynı şekilde bu yaptı olmamız gerekir dikkat kestirmemiz gerekir dolayısıyla bu kıssalarda da yalan olma ihtimali var geçmiş peygamberlere nispet edilen bu haberler hükümleri mi yoksa itikadı mı kapsar biz bir konuda şöyle diyoruz haberler yani insanın ilk inanması gereken meselelerle alakalıysa bunlar özel rivayetlerdir ve önem gerektiren daha çok önem gerektiren bu konuda bize söz düşmez buna iman gerekir, itikat gerekir ama genelse bu da hükümleri kapsar, genel olarak geçmiş batıların hükümleri hakkında şöyle soru gündeme gelir bizim şeriatımızda onlara aykırı hükümler gelmişse eğer bizim şeriatımızda bakıyorsunuz geçmiş ümmetlerde farklı bir hüküm bizim şeriatımızda aykırı bir hüküm var Bizim için de yoksa geçerli midir, bu mi, değil midir? Doğru olanı onun bizim için de bağlayıcı hüküm olmasıdır. Ancak şu kayıtla geçmiş peygamberlerin getirdikleri hükümler bizim şeriatımızda da onlara aykırı hükümler gelmediği müddetçe bizler için de geçerlidir. Şeriatımızda geçmiş ümmetlerin aksine bizim şeriatımızda geçmiş ümmetlere tam ters olarak bir hüküm gelmişse bizdir, bizim şeriatımızda gelmiş olanlar bağlar. Mesela selam secdesi gibi. Yusuf aleyhisselam ve Yakup aleyhisselam ve onun çocuklarının şeriatlarında selamlama secdesi vardı ve bu caizdi. Lakin bizim şeriatımızda bu haram kılınmış. O zaman bu ters düşme konusunda biz alakalı olan bizim şeriatımızdaki son hükümdür. Yine deve mesela Yüce Allah'ın buyurduğu gibi Yahudilere bütün tırnaklı hayvanları haram kılmıştık diyor. Enam suresinde. Ve deve Yahudilere haramdı. Ve bizim şeriatımızda ise deve haram değil yenilir bilir. ve bu helaldir. Ve ne olur? Bizim şeriatımızda bu son hüküm olarak gündeme gelip yani inanılması gereken durumdur. Öyleyse geçmiş rasullerin haberler ve hükümleri hakkında genel olarak deriz ki Peygamberlerin şeriatlarında bulunan hükümler, aksine delil bulunmadıkça bizim için bağlayıcıdır. Lakin geriye bir şeyin geçmiş peygamberlerin şeriatlarında olup olmadığını nasıl anlayacağız? Deriz ki bu konuyla alakalı iki yol var. Birinci yol kitap, ikinci yol sünnettir. Yani delil, nasıl ve Celle'nin kitabında geçmiş ümmetler hakkında zikrettiği şeyler sabittir. Yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde de sabittir. Sahih olarak bize ulaşanlar da sabit olmuştur. Bunun dışındakileri ne yaparız? Ne doğrularız, hadisin gerektirdiği şekilde ne de yalanlarız. Ancak evli kitabın naklettikleri, bakın, şimdi sahih sünnette varsa kabul ettik, şey, Kur'an'da varsa kabul ettik, sünnette varsa kabul ettik. Bunun dışında da bize naklediliyor. Kendi kitapları var, Tevrat'tan olsun onlara dair bazı kıssalar da gelmiş oldu tefsirlerimize kadar girmiş bunları ne yaparız ne yalanlarız ne de tasdik ederiz Resulullah'ın buyurduğu gibi fakat burada şu gündeme geliyor evli kitabın naklettiklerinden şeriatımızın tasdik ettiklerini onların nakletmelerinden dolayı değil şeriatımızda gelmesinden dolayı biz tasdik ederiz bizim şeriatımızda uyduğu için onlar naklet ettiklerinden değil. Yine şeriatımızın yalanladıklarını da ne yaparız? Yalanlarız. Mesela Hristiyanlar İsa Allah'ın oğlu diyor. Kitaplarında da geliyor bu. Biz ne yaparız? Bunu ne tasdik ne yalanlarız değil. Bu kaydı burada gitmez. Bizim şeriatımıza ters. Biz ne yaparız? Onu inkar ederiz. Çünkü Allah'a oğul nispet edilmez. Bunu yalan olduğunu söyleriz. Yahudiler de Üzeyr Allah'ın oğlu olduğunu söylerler. Yine bununla biz yalan olduğunu söyleriz. Tabi bu girişi neden yaptık? Bu girişi bu 99 kişiyi öldüren hadisi İsrailat yani geçmiş İsrailat değil de senediyle geliyor Sahiptir bu. Bu haram geliyor. Geçmiş ümmetlerden bize nakledilen bir kıssa olduğu için, hadis olduğu için yani o bu tip hadislere nasıl bakmalıyız diye bir ön bilgi olması açısından bunu, bunu bildirdim. Hadis-i Mekne'ne baktığımız zaman hadis Ebu Said el-Hudri'den naklediliyor. Hadis'in tabi bazı e, ziyadelikleri var. Onlarla birlikte İmam Nebevi'nin ziyadeliklerini e, Riyazu Salihinde bazılarını çıkarmış. Oradan istifade ederekten e, hadisi şöyle bir toparlayalım Türkçesine. Ebu Said el-Hudri şöyle diyor. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle buyurdu. Sizden ekle ümmetler İsrailoğulları içerisinde bir adam vardı ki 99 kişiyi öldürmüştü. Bu zat yeryüzü ahalisinin en alim insanının kim olduğunu sordu. Kendisine bir rahip delalet oldu. Yani gösterildi. Dedi ki yüzünde en alim budur o rahibe geldi ve şöyle dedi bir adam 99 kişiyi öldürdü tabi kendisini kastırıyor ama yani ben öldürdüm demiyor acaba onun için bir tövbe yolu var mıdır dedi rahip hayır ona tövbe yoktur diye cevap verdi bu olumsuz cevap üzerine katil o rahibi de öldürdü bu sonucu olan cinayetle öldürdüğü kimselerin sayısı yüze tamamlanmış oldu. hadisin metninde aynen olduğu gibi. Sonra bu zat yine yeryüzü ahalisinin en alim olduğu insanın kim olduğunu sordu. Bu sefer kendisine bir alim kişi gösterildi. Onun yanına gitti ve dedi ki bir adam yüz kişi öldürdü. Acaba onun için bir tövbe yolu var mıdır? O alim zat dedi ki Evet, tabii ki vardır. O öldürüm insan ile tövbe arasında perde olabilir mi ki? Fakat sen buradan ayrılıp falanca yere git. Çünkü orada Allah'a ibadet etmekte olan insanlar var. Sen de onlarla beraber Yüce Allah'a ibadet et ve sakın bir daha kendi memleketine dönme. Çünkü orası kötü bir yerdir. Bunun üzerine adam göğsüyle salih insanların bulunduğu köye doğru yöneldi. Bunun üzerine o kişi ayrılıp söylenen bu do yere doğru çıktı. Nihayet yorulup yaraladığı zaman kendisine ölüm geldi. Adamın bu hakkında rahmet melekleriyle azap melekleri çekişmeye başladılar. <gülüyor> rahmet melekleri de ki bu adam tövbekar olarak ve kalbiyle... Yüce Allah'a yönelerek geldi. Fakat azap melekleri ise şöyle dedi. Bu adam hayır namına hiçbir amel işlememiş. Bakın hayır namına hiçbir amel işlememiş. Dediler. Bu sırada insanoğlu suretinde bir melek başka bir melek geldi. Azap ve rahmet melekleri bu meleği aralarında hakem tayin ettiler. O melek şöyle dedi. Buradan itibaren geldiği yani ilk geldiği yolu ve gideceği yerin mesafesini ölçün. Onun öldüğü yer iki yerden hangisine daha yakın ise bu kimse oraya aittir dedi. Yüce Allah da gideceği köye biraz yaklaş diye vay etti. Ölen kimsenin kendi köyüne de biraz uzaklaş diye vay etti. Melekler bu mesafeleri ölçtüler. Ozak'ın gitmek istediği yere daha yakın bir yerde ölmüş olduğunu gördüler. Neticede o kime salilerin bulunduğu köye, diğer köyden bir karış daha yakın bulundu ve bu sebeple o zat oranın halkından sayıldı. Ve affedilip afiret olundu. Bunun üzerine onun ruhunu rahmet melekleri alıp götürdüler. Hadis'in ziyadeliğinde katededen gelen bir söz var. Hasan dedi ki o zatın kendisine ölüm geldiği zaman göğsünü gitmek istediği köye doğru yöneltip uzattığı haberi bize zikronunda dedi. Bu hadis Bukhari'de ve Müslim'de başta Bukhari Müslim olmak üzere İmam Ahvedüb-Müs dedi İbn-i İbban falan filan kitaplarında geliyor. Bukhari bu rivayetin Nebilerin Nebiler'e dair kıssalar kitabından etmiş, Müslüm ise tövbeye dair kitaptan hakletmiş. Tövbe etme. Ve öldürmesi çok da olsa katilin tövbesinin kabulü diye bir bab başlığı atmış. İmam Nebevi tabi sonradan Müslüm'ün bab başlıklarını atıyor. İmam Müslüm kitabını yazarken başlıkları atmıyor. Sonradan İmam Nevevi onun kitabını inceleyip ona babbaşlıklar atmıştır, öldürmesi çok da olsa katilin tevbesinin kabulü diye babbaşlıklar atmış. i̇bn Mace ise kitabı ı diyata, yani diyetler, tazminatlar bölümünde birini öldürdüğü zaman onun diyeti nasıl ölmüş, kim öldürmüş buna dair bölümünden aktetmiş ve bir mühimini öldüren kimse için tövbe hakkı var mıdır? diye böyle bir babbaşlıklar atmış. Bu hadisten çıkarılan bazı faydalara gelince Şimdi bu hadiste öyle güzel bazı faydalar var ki hepsini burada nakletmeyeceğiz. Bir kısmı sonraya ha. Birincisi şöyle bakalım. Resmi olarak sıfat, makam ve mevki gündemde. Bunu nereden biliyoruz? Hadiste yeryüzünün en alim zatını sorduğunda hadiste diyor ki o bir rahip ona delalet olduğunu gösterildi. İbn-i Hacer dediği gibi bu ifadeyle Hadisinin İsa Aleyhisselam'ın göğe yükseltilmesinden sonra ceryan ettiği hissettirilmektedir. Çünkü rahiplik kavramı Kur'an'ın da açıkça belirttiği gibi ona tabi olanlar bidat olarak sonra uydurulmuştur. Yani bidat olarak sonra uydurulmuş bir kavramdır. Rahiplik kavramı. Yani sonradan onların onları da ıstılah olarak gündeme gelmiş. O o zat birincisinde kendisine gösterilen, ra, e, delalet olunan kişi rahip sıfatında ki bu kiliselerde atanan resmi kişilerdir. İkinci kez de kendisine delalet olunan kişi ise alim sıfatında olarak söylenilmiş. Bir alim, salih bir zat bu da. Bu da dinime gönül vermiş, resmi bir kimliğe sahip olmayan, samimi ve tanınan bir ilim ehli olduğu açık. Tarihe bakıldığında gerçekten ilim ve her zaman resmi makamlardan uzak durmuş. Yani devlet işlerinde hep uzak durduğu görülür. Eski Selefi alimlere baktığınız zaman e, devlet makamlarından uzak durmuş. Hatta devlet makamlarından kendileri uzaklaştırıldığına ham eden alimler bile var. Mesela bizim bildiğimiz, benim bildiğim daha önce hocalarla da müzakeresini yapmıştım bu e, Doktor saat bin Nasır Abdülaziz Eşşesri diye biri var Suud'da. E, bu Mekke'nin en üstünde ders veriyor. En üst katında. Sabah namazından e, sonra bir buçuk saat kadar. Bu alim öyle biri ki yani bekar bir alim. E, hiç evlenmemiş ama sırf ay, annesine bakmak için evlenmediği söyleniyor. Kendisini gördüm. Dersine katıldım, uzaktan gördüm yani derler ya hani böyle insanın yüzünde şey vardır, nur vardır diye, tasavvufçular tabii yanlış anlamasın öyle biri bunun bir fetvası var orada Riyad'da olsa gerek herhalde orada bir üniversite açılıyor, o üniversitede kadın erkek, kız erkek karışık ders yapılmasına yapılmamasına dair fetva veriyor, caiz değildir diye çünkü karışık Suudlu olmuş bu. Bu da lecnede. Kendisi de yaşı 40 ya da var yok. Lejne'de demek Suud'un en üst makamında fetva konumunda biri. Yani orada belli bir grup var, son fetvalar onlardan çıkıyor ve çok da ilim ehli insanlar. Bu insan yani bu zat bunun caiz olmadığını söyledikten sonra Suud kralı tarafından lecneden çıkarılıyor. Fetva Bakanlığı'ndan çıkarılıyor. Yani e, onu seven birçok talebeler var orada. Bir tanesiyle konuştum. Yani e, onlar onu o kadar çok seviyorlar ki ve bu şeyle ünlü olduğunu söylüyorlar. Ve fıkıh konusunda da orada en ileri derece alimlerden. E, bana Abd Abdurrahman demişti. Hamd ediyormuş İyi ki devlet işinden uzak kaldım diye. İyi ki e, uzaklaştırıldım da kendim ilimle meşgulüm, ailemle meşgulüm diye. O kadar çok ağırmış çünkü. E, Tabi devlet işinde olmak birçok tavizlere de getiriyor. Bundan dolayı hep uzak kalmışlar ve hamd etmişler. Bunu da örnek olsun diye getirdim tabi. Dolayısıyla İlmeyden'e baktığınız zaman hep devlet meselelerinde, devlet işlerinden uzak kalmışlar ve ilimle meşgul olmuşlar. Çünkü de, siyasi işlerle uğraşmak bir takım tavizler gündeme getiriyor. Getirdiği için de ilimle insanları ıslah etme yoluna gitmişler. Bu da halimlerin fıkh ettiği ince anlayışlardan birisi ki belki biz bunları anlamıyoruz ama onların yakaladıkları muhakkak bir şeyler vardır ki bunlar uzak durmuşlar. Dönersek tekrar ise ilk fetva vereni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahip diye adlandırdı bize. Rahip doğru fetva vermedi. İlk rahip yani ilk söyleyen doğru fetvayı vermedi. Ona tövbe etme konusunda da yardımcı olmadı. Toplumun gereklerini göz önünde bulundurarak ıslah edicilerden de olmadı. Üstüne üstlük bir donun günahlarına bir yenisini eklemesine kendi ölümüne de sebep oldu. Fakat katili alan rahmeti konusunda umut kapısını açan ve yaşadığı yeri değiştirmek suretiyle ona günahlardan kurtulma noktasında yol gösteren kişiye ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiste alim dedi. Burada baktığınız zaman tabi resmi makamlardaki sıfatlar bir yere kadar önemsiz olduğu gündeme geliyor. Önemli olan ilimle amil olan ve ilmiyle meşhur olan tabi burada Kur'an sünnet ölçüsü ve terazisinde olan insanların öncelikli olduğu. Önemli olan burada buna dikkat çekmek gerekiyor. Yoksa bugün Yaşar Nuri gibi işte Zekeriya Beyaz gibi profesör isimlerini almış insanların ne kadar şarlatan umutları ortada bunların sıfatları, resmi sıfat olsa da halleri ortada yani. Peki alim olan, çok ibadet olan, e, ilim ehli olup da alim sıfatını alanla abit olan, çok ibadet edenden üstün müdür? Yani çok ibadet etmek mi üstündür? Yoksa ilimle uğraşıp alim olmak mı üstündür? Böyle diyelim. Bunu Tabi hemen bu hadisin şerrilerini taradığımızda i̇bn Hacer'in Fethul Bari'de şöyle dediği gündeme geliyor. Ona ilk başta tövbesinin kabul edilmeyeceğini fetvasını veren kişi daha çok ibadet eden kişiydi. Rahip sıfatını almış rahipler de Hristiyanlar da çok ibadet eden diye bilinir. Yani bugün kendi filmlerinde bile onların aynı bizim tasavvufçuların gibi zincirlerle böyle kendilerine acı vererek ibadet ettikleri Sabit Katilim bu kadar çok Çünkü onlar bu ruhbanlığı Kur'an'da da Yüce Allah'ın söylediği gibi Kendileri uydurmuşlar ama ona kendileri de uyamamışlar diye, Uyamadılar diye bize bildiriyor Dolayısıyla İbn-i Hacat Bu yüzden diyor Bu çok ibadet eden bir kişiydi Yanlış fetvayı veren ilk kişi Katilin bu kadar çok sayıda kişiyi Öldürme cesaretini göstermiş olmasını Büyük bir iş olarak gördü o. İkincisi ise daha çok ilimle uğraşan birisi olduğundan ona doğru şekilde fetva verdi ve kendisine kurtuluş yolunu gösterdi diye bitiriyor İbn-i bu sözlerinde. Yani burada ne gündeme geliyor? Çok ibadet etmek, çok ilimle uğraşmak arasındaki farkı, çok ilimle uğraşan insan doğruları daha güzel yakalar, insanları ıslah etmede daha maharetlidir. Dolayısıyla bakın e, Ebu, Hayse, e, Ebu Hayseme'nin kitabı adlı kitabında e, Abdullah bin Şihir'den şöyle bir rivayet var. İlmin fazileti, nafile ibadetin faziletinden bana daha fazla sevimlidir. İlmin fazileti, nafile ibadetin faziletinden bana daha fazla sevimlidir. Dininizin hayırlı tarafı ise şüpheli şeylerden kaçınmaktır. Burada ilmin, ilim etmenin fazileti, nafile, fazla nafile ibadet etmekten daha hayırlıdır. Buna dikkat çekiyoruz. Günahkar alim mi daha üstündür, ilimsiz abit mi diye gündeme gelen bazı şeyler var. Burada tabii bu yerine göre değişiyor. Şeyhülislam iteime soruyorlar bunu. Kur'an okuduğu halde amel etmeyen mi, yoksa abit olan çok ibadet edip olan kişi mi üstün? Hangisi daha üstün? Yani Kur'an okuyup ilim eden, amel etmeyen kişi mi üstün? Diyor ki eğer ibadet eden ilimsiz olarak ibadet ediyorsa bakın ibadet etmekte de ilim gerekiyor. Sadece ibadet yetmiyor. Bugün tarikatçılardan çok ibadet eden insan yok. Ama ne oluyor? İlimsiz olarak ibadet ediyorsa. Fasık olan alimden daha şerli olabilir. Bazen de fasık olan, günahkar olan alim o abiden de şerli olur. Bazen bu da olur. Eğer Allah'a ilimle ibadet ediyor, hem ilim var hem de ibadet ediyorsa, <gülüyor> vacipleri de yerine getirip haramları da terk ediyorsa, fasıklardan daha hayırlı olmuş olur. Ancak fasık olan alimin günahlarına ağır basacak sevapları bulunması ve o çok ibadet edenin sevaplarından daha çok olup alimi, e, çok olup alimi daha üstün ve faziletli kılması daha mümkündür. Hatta ilim talep etmek tabi Şeyhülislam'ın sözü burada bitiyor. Hatta ilim talep etmek gece namazı gibi nafile ibadet etmekten de faziletlidir. Bakın bunu ben söylemiyorum. Bunu e, Şeyh Hüseyin'in fetvalarında buldum. Soruluyor. Gece namazı mı daha faziletli ilim talep etmek mi daha faziletli? O da diyor ki, ilim talep etmek gece namazından daha faziletlidir. Çünkü İmam Ahmet'in de dediği gibi kişinin niyeti sahih olursa ona denk hiçbir şey yoktur. Şöyle ki, ilim talebiyle kendinden ve başkalarından cehaleti kaldırmaya niyet etmedir kişi. İnsan Allah'ın becini yani onu görmeyi isteyerek gecenin başında ilim talebi için kalksa, ister öğreniyor, ister insanlara öğretiyor olsun, bu gece namazından daha hayırlıdır. Eğer iki hususu da birleştiriyorsa tabi bu daha hayırlıdır. Hem gece namazına kalkmış hem yani ilim talep ediyor. Bu tabi ki daha hayırlı. Ancak bu iki hususu bir arada yapamıyor. Şerî ilimlerin talep edip, talebi evla ve daha faziletlidir. İşte bundan dolayı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre'ye vitir namazını yapmadan önce kılmasını emretmiş. Ulema şöyle demiştir, bunun sebebi ise Ebu Hureyre gecenin başında Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini ezberliyor. Niye? ilim ediyor. Gecenin sonunda da uyuyakalıyordu. Uyuyakalın için gece namazını kılamıyor. O zaman sen gecenin başında kıl. Yani gece namazı kılmamış oluyor. İlim talep etmesi daha faziletli olmuş oluyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de onu vitri yatmadan önce kılmaya yönlendirmiş oldu diyor. Hüseyin'in sözleri de burada bitiyor. Dolayısıyla neymiş? Neymiş? İlim talep etmek, ilim yolunda gitmek, hatta hatta alim olmak, abid olmaktan, çok ibadet etmekten daha üstündür. Çünkü ilim talebi muhakkak son yanında ameli de getirmek zorunda ama e, sonuçta ilimsiz amelden, ilimsiz ibadet et etmekten ilmi, ilim taleb talebini gündeme getirmek daha faziletlidir. Yine bu hadiste baktığımız zaman bir de taklit meselesi de gündeme geliyor. Bu zat kendisi hakkında fetvayı iki farklı yere soruyor. Tek kişinin görüşüyle de yetinmiyor dikkat ettiyseniz. Eğer tek kişinin öldürdüğü kişinin görüşüyle yetinip kalsaydı günahkar olarak devam edecekti. İlk olarak yer ahalisinin kim olduğunu, en alim insanının kim olduğunu, yer ahalisinden en alim olan kimsenin kim olduğunu sordu. Kendisine bir rahip gösterildi. Bu zat ikinci kez yeryüzü halkının en alim kişisini sordu Bunu aradı Bu sefer kendisine bir alim delavet olundu Burada ne yaptı? Araştırıyor bakın Burada bir hissiyat var Bir ee, dakiklik var Yani burada araştırıp sormanın önemi gündeme geliyor Sor soru naus fetvanı gibi değil Hocalar böyle demiş imanını teslim etmiş bu, bu Bunda değil Soruyor, araştırıyor eğer ki bu zat ilk kişinin sözleriyle yetinir, tövbesinin kabul olunmayacağına kanaat getirseydi, günahkar onlara devam edecekti. Biz mezhepleri taklit etmek zorundayız, bazı alimleri taklit etmek zorundayız, görüşü bu dinin birçok ayet ve hadislerinde bildiğiniz gibi terstir. Kur'an ve sünnete tabi olup uymak bu dinin birçok ayet ve hadislerinde den dolayı gidilecek, yönelilecek mercidir. İhtilaf anında gidilecek merci ve benzeri hakkında ayet-i kerimler bütün insanlara genel olarak emredilmiş. Sadece ilim talebesine ya da alimlere has kılınmamış. Kur'an'ı okuyan herkese umum olarak gelmiş. Örneğin yüce Allah'ın şöyle buyurduğu gibi. İttabi ma unzile ileykum min rabbikum ve la tattabi min dunihi evliya'a kalilan zekerun. Rabbinizden size indirilene uyun, onu bırakıp da başka dostların peşinden gitmeyin. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz? Burada uyulması gereken merci, Rabbinizden size indirilen. O zaman biz ilim ehli sorarız ama Rabbimizden bize indirilene uyma şartıyla. Yine Yüce Alham'ın şöyle buyurduğu gibi, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَعْمَنُوا اَت۪يُ اللّٰهُ وَاَت۪يُ الرَّسُولُ وَاُولُ emri minkum." Fain tenazatu fi şey'in ferduhu ila Allahi ahir zalike hayrun ve ahsanu ta'bira Ey maller Allah'a itaat edin peygambere de itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de eğer ki Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız herhangi bir hususta anlaşmazlığa ihtilafı düşmüşseniz onu Allah'a Resul'üne götürün bu hem daha hayırlı hem de sonuç itibariyle daha güzeldir. Şimdi alimlerin görüşlerine ters olan ayet ve hadisler diğer alimler tarafından tespit edilip anlaşılıyorsa bakın alimlerin görüşlerine ters olan ayet ve hadisler diğer alimler tarafından tespit edilip anlaşılıyorsa bu tespitten sonra ilmi az olan insanlar onlara sorup doğrusuna tabi olurlar. Çünkü bu şekilde sonuç Kur'an ve sünnete tabi olunup uyulmuş olunur. Yani bir alimin yanlışlığını diğer bir alim delille gündeme getiriyor. Sen ne yapıyorsun? Yanlış olan alimin görüşünden diğer alimin getirdiği delile tabi olarak vazgeçiyorsun. Böylece imamların sahih hadis benim mezhebimdir sözlerine tabi olma da gündeme, gündeme gelmiş olur. İlmi az olan insanlar alimlere sorarlar. Çünkü onlar buna ehildirler. Ve Yüce Allah şöyle buyurdu. Fes'elu ehle zikri inkuntum la te'agammı. Eğer bilmiyorsanız ilim ehline sorun. Şimdi ilim ehline sorun. Yüce Allah'ın ilim ehline sorun. Ayetine rağmen aynı zamanda Kur'an'a ve sünnete tabi olun. Bu sizin için sonuç olarak daha hayırlıdır. Diye başka bir ayeti zikretmiş. Biz ilim ehline sorarız ama tabi olduğumuz yer, döneceğimiz yer Kur'an ve sünnettir. Bu ayette birbirleriyle çakışmayıp iyi anlaşılması gerekir. Tabi bu soru sadece bir konu hakkında net bir sorusu, soru değil. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in abdesti nasıldır? Bunu da sorarsın. Böyle tek soru tek cevap hemen akla gelip böyle basitçe değil. Bu soru ihtilaflı meselelerin netleşmesi hakkında hadislerin nerede olduğu. Sahih mi? Bu hadisler zayıf mı? Eğer zayıfsa sahihse neye göre sahihlerini zayıflatmış kişinin ilminin arttığı seviyeye göre iner değişir bu sorular. Herkes gücü nispetinde sorup delille amel etmek zorundadır. i̇bn Kayyum, şöyle dediği gibi... İlamul ül Muakkîn eserinde İmam Ahmet'in şöyle dediğini naklediyor bakın. Bir kimsenin elinde içerisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleriyle ve sahabe ve tabinin ihtilafları bulunan bir kitap varsa ilim ehlinde bunlardan hangisinin kabul edileceğini sorup da böylelikle sahih bir hükümle amel etmiş olmadıkça o kimsenin istediğiyle amel etmiş olması dilediğini tercih edip onunla hüküm vermesi ve amel etmesi caiz değildir. Burada ilim ehline neyi soracak? Delillerini soracak. Ve bu delillerin ayıklanmasından onlara hem ilim ehline hem de nastara tabi olmuş oluyor. Tabii ki bu sorular kişinin ilmi, ilme ihtiyacı ilmi derecesine göre değişir. Sonuçta Müslümanlara umum olarak delilini bilerek dinimizi yaşamak gayesi e, gerekir ve bu gerçekleşmiş olur. Yüce Allah'ın şöyle buyurduğu gibi... Helak olan apaçık delilden sonra helak olsun, yaşayan da apaçık delilden sonra yaşasın. Yine bakın bu delil sorma olayını bazıları çok büyütüyorlar. Diyorlar ki ya alim adama delil mi sorulur? Yakışır mı öyle delil sorulur mu haşa falan. Bu hastalık tabii genelde tasavvufçularda var ama yani bize de geçtiği yerlerde oluyor bazen. Bu meselede de İmam Ahmet ile onun e, hocası İmam Şafi arasında şöyle bir durum gündeme geliyor. Diyor ki Ahmet Şafi'ye şu mesele hakkında ne diyorsun diye soruyor. İmam Şafi de cevap veriyor. Bunun üzerine Ahmed de peki sen bunu neye dayanarak söylüyorsun? diyor. Bu konuda Kur'an ve hadiste bir şey var mı? Bakın bunların yaşadığı dönem ilim talebinin en hassas olduğu. Alimle kıymetinin en çok bilindiği dönemler. Alimle talebe arasındaki usullerin en güzel gerçekleştiği dönemler ki onlar bile birbirlerinden ne yapmış? Delil sormuşlar. Neye dayanarak bunu söylüyorsun diye hocalara güzel üslupta bunları ee, sor, sormuşlar. Ahmet bin Ambel devamlı şöyle diyor. Şafi bu konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisini rivayet etti ki hakikaten o Nas olan yani delil vahiy ile sabit bir ifade olan bir hadis de Hemen İmam Şafir'e ona delilini veriyor, veriyor. İnsan bir soru sorup bir alimden yanlış cevap almış olabilir. Bu hal üzere ölse muhakkak o insan cehaleti durumuna mazurdur. Yanlış cevap, yanlış fetva almış olabilir. Fakat insan devamlı imtihan içerisinde. Buraya da dikkat çekelim. Biri gelip de sen bu konuda hatalısın. Aldı fetvayı gitti onunla nam ediyor. Ama üçüncü bir şahıs geldi bunu görüyor. Yanlışı abdest olur namaz olur. Biri de bu konuda sen hatalısın böyle böyle yapmaman gerekir. Diyerek aksini iddia edebilir. O kişi bunu o anda o kişi imtihan içerisindedir. Yüce Allah tarafından imtihan ediliyordur. O kişi bunu olan sordu ya ben falan hocadan sordum. Bu bana yeter dememesi gerekir. Gidip imtihan edildiği için bu konuyu araştırması gerekir. Tekrar delilini, nastarını sabitleştirmesi gerekir. Varsa bir delilini onu zikreder. Ve aksini iddia edene delilini de sorar. Ve diğer alimlere bu konuda soru sorup da ta ki doğrusunu bulana kadar öğrenebilir. Çünkü ilim mümin erkek ve mümin kadına farzır. Hadiste geldiği gibi. İşte bu Allah'ın imtihanıdır. Yüce Allah buyuruyor buyurun mu? Ellezî halakal mevt Ölümü ve hayatı yaratandır. dır. okum ey yekum aghsar amel. Hanginizin daha güzel amel edici amel edecek diye. Yine bu soruma işlemi bir tek alime bağlı kalarak cevap alma ve hemen amel etme şeklinde olmamalıdır. Diğer alimlere de sorulmalıdır. Bakın bu konuda Ali radıyallahından gelen bir rivayet var. Dedim ki Ey Allah Resulü hakkında bir emir ve yasak olan bir açıklama olmayan bir meseleyle karşılaştığımızda ne yapmamızı emredersin? Resulullah şöyle dedi: Fakihlere ve âbitlere danışın. O konuda hususi olarak tek bir görüşle amel etmeyin. Sonuç olarak kim ispatlar ise onun getirdiğine tabi olunur. Ve yani sonuca en güzel Sonuç olarak en güzel, sizin için en hayırlı tevil budur. Hadisi bizde zuhur etmiş olur. Ayeti, pardon. İnsanın alim, ilim talebesi, avam olması bu soru sorma işlemini değiştirmez. Avam da gelip herhangi bir meseleyi sorabilir. Ona sadece sorarken delilini sormak ve çok olmasa da diğer alimlere sorması, bir girip taksini iddia ettiğinde araştırması düşer. Çünkü dediğimiz gibi bu bir imtihandır kim hadis-i şeriflerde de belirtildiği gibi çölden birçok bedeviler Resulullah'a gelip soru sormuşlar. Avam da gücün nispetinde imtihan olunur. alim de gücü nispetinde imtihan olunur. Halşa Allah Azze ve Celle kimse zulmetmez. Tabi burada şu da var. Yani bu delillerin araştırma meselesinin içerisinde en azından avam olan kişi Rabbine bunu öğrenmek istediği konuda yardım etmesi için ellerini açıp dua eder. E, duada sonuçta ibadetin ta kendisi değil mi ey Rabbim bana doğruyu göster Yani ben kendimi hatırlıyorum Rabbim benim ayaklarımı kaydırmasın sizlerin de İlk namaza başladığım zamandan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin 73 fırkaya ayrılan hadisini okuyunca açtım ellerimi Rabbim dedim beni dedim bu fırkayla eyle bu insanlarla tanıştır bunların anlayışında olan insanlarla karşılaştır ve hala bu duayı ediyorum. Yani bunu yapmak gerekir en azından. Allah azze ve celle zalim değil. Zulmü kendi nefsine haram kılmış. Burada da tabi alimin zellelerinden de hatalarından da sakınmanın e, mesleğine de denileceğiz biraz sonra. İlim ile amil olmak amellerde de samimiyet meselesi. Alim zatın tabi burada ilim ile amil olmak neden? Çünkü kurtuluşa götürecek bizi. Hadiste ne diyor? 99 kişi öldüren bizim hadisimizde Alim zatın nasihatı Sen falan falan yere git. Çünkü orada Allah'a ibadet etmekte olan bir takım insanlar var. Sen de onlarla beraber Allah'a ibadet et. Ve sakın bir daha kendi memleketine dönme. Çünkü orası ne kötü bir mıntkadır. Bu rivayetteki lafız böyle tebhine okuduk bunları. Bunu yapmak bir kişi için zor bir durumdur bakın. Yani insan kendi yaşadığı, hatta o memlekette 99 kişi öldürmüş bir insanın çağrılmış şöhretini düşünsenize. Böyle bir insanın kalkıp her şeyi bırakıp da başka bir memlekete gitmesini düşünün. Böyle bir cani olan bir insanın o kadar kişiyi öldürmüş ve o insandan kim korkmaz ki? Fakat tövbe edenin bunu yapmaya kalkışması, tövbe eden kişinin böyle bir şey yapmaya kalkışması, onun samimi olduğunu gösterir bu. Sonucunda ise bağışlanma ve cennete hak eder. Niye? Çünkü bu hadisin ışığında bu delalettir Adamın tövbe edip kalbiyle Allah'a yönelerek, hadiste geldiği gibi salihlerin yaşadığı köye doğru gelmesinin anlamı nedir? Hadiste rahmet melektir. Bu adam tövbe ederek ve kalbiyle Allah'a yönelerek geldi diyor. Bu da göstermektirir ki iman kalp söz ve ameldir. Neden? Kalbiyle yöneldi ve yolu yarıladı bu insan. Hadiste de geldiği gibi böyle bir yöneliş ile iman etmiş olur insan. Çünkü amel de var bunun içinde. Asıl da kalptir ve ancak böyle bir imanın sonucu yüce Allah'ın affetmesi ve hidayetine erişilir peki hadiste azap melekleri ne diyor bu adam hayır namına hiçbir amel işlememiş görüldüğü gibi hayır namına hiçbir amel işlemedi bu adam diğer taraftan bu adam tövbe ederek ve kalbiyle Allah'a yönelerek geldi diyor bakın hayır namına hiçbir amel işlemedi diyor melekler bunu rasul naklediyor sallallahu aleyhi ve sellem diğer taraftan da hadisin farklı metninde bu adam tövbe ederek kalbiyle Allah'a yönelerek geldi ve yolun da yasını yararladı peki bu hayır namı hiçbir amel değil mi bu sanki çelişmiş gibi değil onun gelmesi bir ameldir bakın hayırlı bir iştir demek ki tövbe edinceye kadar hayırlı bir amel etmemiş bu insan tövbe esiye kadar bakın Tövbe ediyor, yöneliyor, az bir şekilde hayırlı bir iş yapıyor. Yolu da oluyor. Memleketini bırakıyor arkasında. Az iş yapmasıyla da cedete girmiş oluyor. Bu durum tam tövbenin akabinde ölümüyle son buluyor. Bu adam yaşasaydı namazı da kılacaktı, birçok hayırlı işler yapacaktı. Biz tabi insanın zahir haline bakırız. Tabi bu arada birçok meseleler giriyor da onlara girmek istemiyorum ama bu adam yaşadığı zaman devam edecekti. namazda da kılacaktı. Tabii bu tip hadisleri kalkıp da işte bak namaz bile kılmamış, adam ölmüş diye delil olmaz çünkü namazın terkine dair birçok rivayetler var ve böyle yapan bir adamın memleketini değiştiren bir adamın namaz kılmaması imkansız bir şeydir. Ve hiçbir amel işlememiş insanlar cehennemden çıkarılacağına dair rivayetler var. İşte onlar bu bu insanlar içindir. Amelin imandan, ağızların amelin imandan olmadığına dair bu tarz hadisleri getirmenin de bir anlamı yoktu. Bu. bu hadise binaen. Bu durum tam tövbenin akabinde ölümüyle son buluyor. Bu adam yaşayalıydı, o hayır namlı amel edecekti. Çünkü Allah onu affediyor. Dolayısıyla bu adamın durumu, dolayısıyla bu adamın durumu bilerek kasten namazı terk eden kimseler gibi değerlendirilir. O adam yaşasaydı namaz da kılacaktı ve bilerek kasten de namazı terk etmeyecekti. Yanlış fetvanın kötü sonuçları. İlk soru sorulduğu rahibin fetvasıyla ikinci sorduğu alimin fetvasına bakın. Arasında fark var. Eğer ilk sorduğu rahibin fetvasını körü körüne taklit ederip tövbesinin kabul edilmeyeceğine inansaydı bu adam tövbe etmeyecek ve devamlı kötülük işleyecekti. Burada yanlış olan fetvanın kötü sonuçlarına dikkat etmek gerekir. Ya bizler daha önce her zaman örnek veriyorum, Bu Filistin meselesinde mesela Elbani'nin verdiği fetva var. O fetvanın aksine birçok alimler de fetva vermiş. Ama Elvan'ın ne kadar haklı olduğu ortada. Müslümanları e, katledilmesine sebep olundu. Mesela Suud'da eski bir Mehdi meselesi vardı, Cüheyman meselesi. O meselelerde yine onun Mehdi olmadığına dair Elvan'ın fetvaları vardı, İli Mehdi'nin fetvaları vardı. Ama birçok alimde onun Mehdi olduğunu söyledi. Ve bu yanlış verilen fetvanın sebebinden dolayı Kabe'nin içerisinde ateşli saldırılar gündeme geldi. Silahlı saldırılar. Yine İbn Hazm'ın kendisi çok büyük alim olmasına rağmen müzik aletlerinin haram olduğuna olduğunun aksine fetva den dolayı Endülüs Emebi Kurtuba'nın tekrar Hristiyanların eline geçmesinin sebeplerinden olduğunu söylüyor bazı ilim ehli. Yani ilim ehlinin yanlış fetvası ve bu fetvanın da ilim ehlinin zelleleri hatalarına tabi olun çıkan çığırın sonucun sonuca iyi dikkat kesilmek gerekir. Onun için de ilim ehli de fetvayı verirken delille ona tabi olan özellikle ilim talebeleri de bunu iyi irdelemesi, taklit zihniyetinde olmadan Objektif olarak gerçekten ilmin kıymetini bilerek Rasulun hukukunu ezdirmeyerek buna tabi olması gerekir. Alimlerin kıymetinin bilmeninsinin önemli kadar alimlerin hatalarından da sakınmanın sakınmamanın kötü sonuçlarına karşı tetikte olmanın da önemi burada tabi açığa çıkıyor. Bu taklitten sakınmanın ne kadar önemli olduğunu da gündeme getiriyor. Tabi bizim bu hadis hadiste. Hidayet yolunun da kolaylaştırılması diye bir başlık da gündeme gelmiş oluyor. Bakın o da nasıl bu zar, araştırması arınmak için tövbe etmek istemesini sebep olarak Allah'ın ona hidayet yolunu açması ve kolaylaştırması gündeme geliyor. Yani Allah'ın ikinci bir alimin olduğunuz yani Allah'ın ikinci bir alimin olduğunu söyleyen kişiyi vesile kılıyor. Kılması o alim zatın onu yönlendirmesi ve doğruyu göstermesine vesile kılması, ona hidayet yolunu açması ve kolaylaştırması demektir. Ve sonucunda da köyleri de vahiy edip, köylerin yaklaştırılıp, birinin uzaklaştırılıp ona cennete hak ettiriyor. Bu kadar merhametli Rabbimiz var. Ve neden? O insanın ufacık bir samimiliğinden dolayı. Belki o samimiliği gerçekten, biz belki ufak görüyoruz bunu ama kendi memleketini değiştirecek kadar samimiydi bu insan ve araştırdı. Şu hadiste bunu delalet ettiği gibi bakın. Ebu Hureyre'den Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Yüce Allah şöyle buyurur. Ben kulumun zannozeyiyim. Kulum beni andığı zaman ben muhakkak onunla beraber olurum. Yeter ki kulum beni ansın. O beni gönlünde gizlice zikrederse ben de onu bu surette nefsimle zikrederim. Eğer o beni bir cemaat içerisinde zikrederse, ben de onu cemaat fertlerinden daha hayırlı bir cemiyet içerisinde zikrederim. Kulun bana bir karış yaklaşırsa, ben de ona bir arşın yaklaşırım. Kulun bana bir arşın yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak gelirim. Yani kul samimi bir şekilde ona yönelsin. Allah da ona hidayet yollarını açar, birilerine vesile kılar, koruması altına alır, en sonunda da inşallah cennetine koyar. Burada Allah Azze ve ufak bir amelden dolayı kuluna hidayet yollarını kolaylaştırması, hidayet yollarının nerede olduğuna dair anlayışı vermesi, her şeyi bu, genişletebilirsiniz bunu. Allah'ın merhabetinin genişliğiyle alakalı. Yine arkadaş seçimi ve yaşanılan ortamın değiştirilmesi meselesi. Hadiste arkadaş seçiminin önemi, kişinin yaşadığı ortamın müspet, güzel, olumlu, menfi, olumsuz, kötü olmasının ona etkisi gündeme geliyor. Kişi bu ortamın müspet yönde olması için çaba sarf etmeli. Çok günah işlemekten kurtulmak için ilaçlardan biri, Kulun kendisini günah işlemeye sevk eden çevresinden uzaklaşması ve kötü arkadaşları terk etmesidir. Bakın, Muhammed bin Allan, bu Riyazi Salih'in şeriflerinden biri, bu hadisin şeriflerinden, memleketine dönme meselesinden, hadisteki, yani günah işlediğin dönemde kaldığın yere gitme demektir bu. Orası ne fena bir yerdir diyor hadiste, bu ifade onun kaldığı yeri neden diğeriyle değiştirildiğine dikkat çekmektedir. Ayrıca bu ifade hallerini düzeltmedikçe kötü arkadaşlarla ilişkiyi kesmeye, hallerini düzeltmedikçe ve onlardan uzak durmaya, onların yerine hayır, il, ilim, salah, ibadet ve takva sahibi, önder, önder örnek olacağı ve dostluğundan faydalanacağı alacağı kimselerle arkadaş olmaya da işaret vardır zira böylece tövbesi Allah'a yönelişi kuvvetlenmiş olur çünkü arkadaş arkadaşına örnek kalır diyor bitiyor yani nitekim bizim atasözlerimizde de yok mu? üzüm üzüne baka baka kararır bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim körle yatan şaşı kalkar ve benzeri sözler bunlar hoşuna söylenmemiş kötü arkadaşın ölüm anındaki zararına Daire de bakın şu hadis örnek verelim. Sahibi Buharide İbn-i o da babasından şöyle naklediyor. Ebu Talib'in eceli geldiği zaman, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun yanına geldi. O sırada Ebu Talib'in yanında Abdullah bin Ümeyye ve Ebu Cehil oradaydı. Müşriklerden. Resulullah da Ebu Talib'e şöyle dedi. Ebu Talib kim? Allah Resulü'nün amcası. Abdullah bin Ümeyye ve Ebu Cehil o zamanki müşrikler Allah Resulü'na tabi olmayanlar. Ebu Talip'te ölmek üzere yatağında hep sonra da Allah Resulü ve iki tane müşrik Ebu Talib de yatakta ölmek üzere Resulullah Ebu Talip'e diyor ki Ey amcam La ilahe illallah de ki bunu Allah indinde senin lehine delil olacak bir söz olarak sunayım bunun üzerine Abdullah bin Ümeyye ile Ebu Cehil yoksa sen deden dedelerin deden Abdülmuttalib'in dininden yüz ve çevireceksin dediler Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sözlerini tekrarladıkça onlar da kendi sözlerini tekrarladılar. Bu Talib'in son söyledikleri la ilahe illallah demekten yüz çevirip kendisinin Abdülmuttalib'in dini üzere olduğunu söylemesi oldu. Bukhara'da rivayet. Bunun üzerinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Allah tarafından yasaklanmadığım sürece muhakkak ki senin için bağışlanma dileyeceğim diye hadis devam ediyor. Ve onun hakkında ayetler iniyor. Kim burada kötü arkadaşlarının insana verdiği zararlar, niye alem ona kendi memleketini bırak kötü arkadaşlarının olduğuna dikkat çekiyor falan sahip zatlarının yaşadığı yere git diyor. Eğer ki bu talebin yanında bu iki kötü arkadaşı olmasaydı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği şeyi kabul etmeye muvaffak olacaktı değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yahudi bir çocuğa da aynı terkinde bulundu. O rivayet edebilirsiniz. Babası ne dedi? E bu Kasım'ın dediğine uyuyor. Kurtuldu mu namazını yolladı mı Allah Resulü? Ateşten bir kişiyi kurtaran Allah'a hamdolsun. Fakat o iki arkadaşı ona kibir ve gurur içerisinde Abdülmuttalib'in dini olan aşırı cahiliye taaslığı bunu ona empoze ettiler. Ve ebedi cehenneme girmesine sebep olan kötü arkadaş oldular. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dediği gibi kişi dostunun dini üzeredir. Bu yüzden sizden biriniz kiminle dostluk ettiğine iyi baksın. İşte bu durum sadece şirk için değil dinin her meselesi için böyledir. Ebu Musa radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi iyi kimseyle oturup kalkan kişinin ve kötü kimseyle arkadaş olan kişinin misali tıpkı güzelmiş koku taşıyan kişiyle Demirci körüğünün yerleyip çeken kimsenin kokusu gibidir. Mis koku taşıyan ya sana verir ya da sen ondan satın alırsın. Yahut da ondan güzel bir koku duyarsın. Fakat körükçüye gelince o ya senin elbiseni yakar yahut da ondan fena bir koku duyarsın. O zaman akıllı bir insan arkadaşının iyi mi yoksa kötü mü hayırlı mı hayırsız mı vefakar mı değil mi ve benzeri yönlerine bakıp düşünmeli ona göre ondan belli ölçülerde uzak durup iyiliği emir ve kötülükten nehi yapacak kadar da yakın olmak gerekir bu konu ise ayrı bir konudur tabi çünkü emribül maruf neyhanil münker iyiliği emir kötülükten yasaklama konusuna giriyor Onunla ilgili şu an burası değil burada arkadaşlıkla alakalı mesele alim kişi ona yaşadığı, bakın burada arkadaşları değiştirme Kişinin kendi beşer olarak arkadaşını kastediyor. Alim onun yaşadığı yeri değiştirmesini tavsiye etti. Çünkü belki de katilin yaşadığı yerdeki mevcut kötü arkadaşlar, hayasızlık ve çirkin işler onu tekrar günah sevk edebilirdi. Niteki zina eden bekar arkaya verilen bir yıllık sürgünün cezasının hikmeti hakkında da şöyle denilmiş. Bu ceza onun günah işlediği, kendisine o günahı hatırlatan yeri terk etmesi, ayrıca kötü arkadaşlardan da uzak kalması için verilmiştir. Hadiste geliyor, zinaylayan kişi bir, bir sene sürgün edilir. Bunun da hikmetini ilim sadır olmuş. Bazıları diyor ki, yaşadığı yerde tekrar o günahı hatırlayabilir. Gitsin başka unutsun diye. Böylece tövbesinin kabul edilmesi ve hayatında yeni bir döneme başlaması ümit o kişiden. Yaşadığı yeri terk etme Fitnelerin çoğaldığı Ve müminin dini konusunda endişe duyduğu zamanlarda bir gerekliliktir Yaşadığı yeri terk etme Böyle ortamlarda müminin dinini fitnelerden koruması gerekir Mümin kişi dinini fitnelerden koruması için bunu yapar. Çünkü din kuzun sahip olduğu en güzel şeydir Bu bağlamda kul dünyada bir garip yolcu gibi yaşamalıdır Bu demek değil ki zevkin olmasın bu başına gelen fitnelerden yerini yurdunu bile terk edecek şekilde kendini hazır tutması demektir. Bu bilinçte ve takvada olmalıdır bir insan. Dini için, ilim için, ailesi ve kendisi için fitnelerden korumak için dünyaya bel bağlamadan her an başka yerlere gidebileceği bilincinde ol olmalıdır. Örneğin bir caminin etrafında ev satın alıp o cami etrafında kitap ve ile amel eden insanların çok olmasını sağlamak. İçin evini o yerden kiralamak, evini satıp o cami etrafından almak gibi işleri kim yapabilir ki? Bu kadar samimiyet var mı? İşte bu bilinç cemaatsel hareket eden, gelecekte çocuklarının iyi yetişmesi için Allah için fedakarlıkta bulunma bilincini taşıyan insanlar da vardır. Bugün ise Müslümanların bir çoğu bunun aksini yapıyor. Ve dünyalarını kurtarmak için dinlerini tehlikeye atıyorlar üniversitelerden diploma almak için ya da dünyalık elde etmek için küfür, isyan ahlaksızlığın kol gezdiği ülkeler, ülkelere göç ediyorlar. Oralarda şahsiyetlerini yitiriyorlar. Kafir toplumların içinde eriyip yok oluyorlar ve dünyaların uğrunda dinlerini feda ediyorlar. Bu Sayyid el-Hudri'den bakın şöyle bir rivayet var. Bir bedeli Resulullah'ın yanına geldi ve şöyle dedi. E Ey Allah'ın Resulü insanların en üstünü kimdir? Resulullah şöyle cevap verdi. Canı ve malıyla Allah yolunda cihat edendir. Sonra insanlardan uzak bir vadide Rabbine ibadet eden ve insanlara zararı dokunmayan kimselir. Delil olan son cümle. Yine Ebu, Ebu Sayıd el-Hudri'den başka bir rivayette. Öyle bir zaman gelecek ki o zaman Müslümanın en hayırlı malı dinini fitnelerden olmak için yanına alıp dağ başlarında ve otlak yerlere gideceği koyun alacaktır diyor. Bakın bu hadisleri Bukhari naklediyor ve İmam Bukhari bu, bu iki hadisin olduğu bab başlığına şöyle diyor. Uzlet yani uzaklaşma kötü arkadaşlardan kurtulup rahatlamaktır diyor. Yani iki arkadaşa kadar indirmiş. Yine aynı şekilde burada insanın kendi arkadaşını değiştirmesi, kötü arkadaşını iyi arkadaş olarak değiştirmesi. Tabii onları böyle tart etmek değil iyiliği ve kötülüğü nehi noktasında ilişkileri koparmamak suretiyle yine bulunduğu mekanı, yerini, yurdunu değiştirmesi bunlar da sırf dinini fitnelerden kurtarma bağımındadır. Aynı şekilde alimler dini korumayı, kötü, bidatçı kimseleri terk etmeyi bununla birlikte salih kimselerle birlikte olmayı da tavsiye etmişler. İmam Neveved'in meşhur Cibril hadisinde geçtiği gibi İhsan konusundan bahsederken... Hakikat ehli salih kimselerle bir arada olmayı tavsiye etmişlerdir. Ki bu sayede onlarla birlikte olan bir kimse onlara olan saygısından ve onlardan utanmasından dolayı kötü işlere bulaşmasın. Peki ya gizli açık her halinde Allah'ın kendisini gördüğü bir kimsenin durumu nasıl olmalıdır? Demiş. Bakın şurada bir muhte daha var. İmam Kurtulü bunu naklediyor. Asalı keyfin köpekleriyle alakalı mağaranın girişinde ön ayaklarını uzatmış yatmakta ile ayeti. Bunun tefsirinde diyor ki eğer bir köpek salih ve Allah'ın dostu olan kimselerle beraber olması dolayısıyla böyle yüksek derecelere ulaşıyor ve yüce da kitabında ondan bahsediyorsa salih kimseleri seven ve onlarla birlikte olan tevhid ile müminler hakkındaki düşüncen kim bilir ne olur? Ayrıca burada Rasulullah'ı seven ve yüksek derecelerden yoksun müminlere ile söz konusudur. Şüphesiz ki dünyalıklara düşkün olan Allah, tabi İmam Kursu'nun sözü bitti. Şüphesiz ki dünyalıklara düşkün olan, Allah katında ebedi nimetlerden yüz çeviren kimselerle düşüp kalkmak kalpleri dünyaya meyletmeye ve ahiretten yüz çevirmeye sevk eder. Fakat dünyanın içici süslerine değer vermeyen Allah katındaki cennet nimetlerini arzulayan salih kimselerle bir arada olmak ise kalitleri dünyayı önemsemeyip Allah katındakilerin peşine düşmeye yönlendirir. Her ne kadar bu son dönemlerde kendilerine ilim, züht ve Allah'a daveti bir arada bulunduran ve ilmiyle amel eden örnek alimler az olsa İslam tarihi bu tür örnek alimlerle dolup taşmaktadır. Kendini kurtarmak isteyen ve bugün bizlerin de içinde bulunduğu eksikliği öğrenmek isteyen kimse onların kıssalarını okumalıdır. Yani inşallah. Hadiste geçen Fakat sen buradan ayrılıp falan falan yere git. Çünkü orada Allah'a ibadet etmekte olan bir takım insanlar vardır. Sen de onlarla beraber Yüce Allah'a ibadet et. Sakın bir daha kendi memleketine dönme. Çünkü orası ne kötü bir yerdir. Lafını tekrar yineleyelim. Bu ifadelerden dolayı yeryüzünde iyi olan yer ile kötü olan yerlerin ayrılması durumu da gündeme geldi. Yeryüzünde fesadın çok olduğu yerlerde her türlü bela ve musibet gündeme gelir. Tusunami, deprem, sel, yanardağı patlaması, kasırga ve benzeri olaylar gibi. Bunlar yeryüzü ahalesinin günahlarından kaynaklanıyor. Birçok rivayetler var bu konuda. Yine kişinin bulunduğu, yaşadığı ortam da çok önemlidir. Bu ise, bu ortamsa merhale merhaledir. Bunlara tabii örnek verelim. Mesela Ebu Sufya'nın yalanı kendime yakıştırsaydım Muhammed hakkında yalan söylerdim diye devamlı zikredilen bir rivayet var bu karda değil mi? Şirk ortamı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin doğup büyüdüğü bir ortam ama yalanı kötü görülen bir ortam. Bu ortam bile şirk ortamı olup da yalancılık olan bir ortamdan daha iyi. Niye? Çünkü o en azından yalan söyleme konusunda fıtratlarını bozmamışlar. Bile bile yalanın kötü görüldüğü fıtra hasretlerinin bazılarının bozulmadığı yerin daha bozuk olan yere göre iyi bir ortam olduğunu gösterir. Tevhid ve İslam'ın hakim olduğu yerlerde ise İlim meclisleri diğer yerlere göre daha faziletlidir. Örneğin hadisteki gibi Müslüman sahihinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kâtiplerinden olan Hamza el-Useydi şöyle rivayet ediyor. Ebu Bekir ile karşılaştım. Bana nasılsın ey Hanzala dedi. Dedim ki Hanzala münafık oldu. Dedi ki Subhanallah. Ne diyorsun sen? Şöyle dedim. Biz Resulullah'ın yanındayken o bize cennet ve cehennemi gözleriyle görüyoruz muşuz gibi hatırlatıyor. Resulullah'ın yanından çıktığımız zamansa hanımlar, çocuklar, dünyalık işlerle uğraşıp pek çok şeyi unutuyoruz. Ebu Bekir radıyallahu anh Allah'a yemin ederim ki biz de bunun benzeriyle karşılaşıyoruz dedi. Bunun üzerine ben ve Ebu Bekir Resulullah'ın yanına gittik sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Allah'ın Resulü hangına münafık oldu dedim. Bunun üzerine bu da ne dedi? Dedim ki biz Rasulullah'ın yanındayken o bize cennet ve gözlerimizle görüyormuş gibi hatırlatıyor. Rasulullah'ın yanından çıktığım zaman hanımlar, çocuklar ve dünyalık işlerle uğraşıp pek çok şeyi unutuyoruz. Bunun üzerine Rasulullah nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki eğer siz benim yanında olduğunuz duruma ve zikirde olmaya devam etseydiniz melekler yataklarınızın üzerinde ve yollarınızda sizlerle tokalaşacaklardı. ''Lakin ey Hamza'na bir saat ona bir saat buna ayrılmalıdır.'' Şimdi Hamza'lara bir alan ilim meclisinde, Allah Resulü'nün etrafında ve ilim meclisi olan bir yerde ki durumla ailesinin yanındaki durum arasında ki farka bakın. Burada dikkat çektiğimiz yer. İbn-i Hacer bakın şöyle diyor, ''İnsan günah işlemekle karşı karşıya kaldığı bir yerden başka bir yere gitmesi faziletli bir iştir.'' Çünkü adet olarak bu işler insanı daha çok etkiler. Ya bundan önce işlemiş olduğu fiillerini ve onlara olan tutkunluğunu hatırlatır ya da bu hususta ona destek verip onu bu işlere teşvik eden kimseler bulunduğu için böyle bir etki söz konusudur. Bundan dolayı sonraki zat ona sakın bir daha kendi memleketine dönme çünkü orasında kötü bir yerdir. Şimdi şehirden şehire farklılık var, meclisten meclise farklılık var. Burada dikkat çektiğimiz yer bu. İlim meclislerinde insanın yakini, ilmi, huşusu daha çok artar. Ama dışarıdaysa azılır ve günaha meylemesi daha çabuktur. Onun için etrafında ilim meclisleri olan yerler salih insanlar olması gerekir. Onu Allah hatırlatacak, günahlardan sakındıracak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dediği gibi ölebilen Medine'de olsun diyor. Neden? Çünkü orası emin bir yer. Mekke Medine'ye Teccab'in giremediğine dair hadisler de olduğu gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor Mescitte Allah'ın en sevdiği yerler Çarşılarsa Allah'ın en çok gazaba geldiği yerler diye söylemiyor mu? İşte yerler arasındaki fark bu İnsan kötü yerlerde yaşadığı zaman başına her türlü bela geldiği diye başladık değil mi? Tusun emeysel felaketi ahlaksızlıkların olduğu yerlerde belayı da kendine çekersin işte hadiste geçen, neticede o kimse salihlerin bulunduğu köye diğer köyden bir karıştığa yakın bulundu ve bu sebeple o zat oranın halkından sayıldı. Oranın halkından sayılmak bakın, oranın halkından sayılmak salih insanlara yakın olmakla alakalıdır. Ve bu de naklettiği gibi şurada Abdullah bin Musa'tan. Diyor ki sabah erkenden git ya alim olmaya ya da talebe olmaya koşuştur. Sakın bu ikisinin arasında başka bir şeyle meşgul olma. Yine hemen rivayetin akabesinde diyor ki tekrar ona Ömer bin Abdülaziz'e şöyle dedim. Denilir ki eğer alim olmaya gücün yeterse alim ol. Eğer bunu gücün yeterse o zaman talebe ol. Eğer talebe de olmazsan, o zaman onları sev. Eğer onları sevmezsen o zaman onlara boz etme. Bunun üzerine Ömer bin Abdullah ziy, Subhanallah, muhakkak ki Allah Azze ve Celle o kişi için kaçacak bir yer bırakmadı. Salih insanların sohbetinde bulunan ve meleklerin o kişi hakkında konuştuğu rivayeti düşünün. Salih insan sohbetinde bulunuyor ve melekler onlara kanatları geliyor, değil mi? Hatta onların içerisinde uyuyan da var. Onun hakkında konuşuyorlar yüce Allah. İlim müzisyristinde olup da onlardan sayılıyor. Hiçbir şey bilmedi yani. Niye katılmış çünkü? Bunlar çok önemli şeyler. Son olarak dersi şöyle bitirelim. O zam birincisinde kendisine delalet olunan rahibe gittiğinde ona tövbesi olmadığı söylendi. İkinci kez kendisine delalet olunan alime gittiğinde yani kendisine gösterilen alime gittiğinde ona tövbesi olduğu söylendi. Yani herkisine de gittiğimde ondan günah çıkarması istenmedi. Doğru mu? Bu da Hıristiyanlardaki günah çıkarmanın Hıristiyanlığın kendisinde olmadığı sonradan bidat olarak sokulduğuna gösterir. Onların da kendi zamanlarında yokmuş bu. Bu durumda aynen bizim ümmetimize de geçmiş bu hastalık bidat olarak ne yapmışlar? Tarikat şeyhlerinden tövbe alma meselesi gidiyorlar tarikatçilerinin yaptığı tövbe alma işleri gibi gidiyor, tövbe alıp kendilerine arınıyorlar diyor, arın ondan sonra döndü mü günaha devam buna dikkat etmek gerekir arınmak için ilim ehline gitmenin şartları nasıldır neye göre gidilir şimdi ilim ehline gitmek salih insanların çevresinde bulunmak deyip de tarikatçilerinin dizinin dibine çöküp ben imanımı sana teslim ettim sen ne dersen ol anlaşılmaması gerekir. Bununla beraber taklit meselelerine de dikkat çektik. Dikkat ettiyseniz. Onların Kur'an-Sünnete ters olan sözleri bizler için kesinlikle bir şey ifade etmez. Kur'an-Sünnete uyduğu mütefferçe biz onların dizlerinin dibindeyiz ve onları severiz. Bu tabi, bu konu farklı bir konu da yani e, insani ilişkilerde en güzel edep ve ahlakla alakalı meselelerdir. Burada e, ili mehliler nasıl derler tasavvufta meyiti yani ölünün, onu gufleden kişiye teslim olunması gibi teslim der, derdi mi tasavvuf rekatçılar. Bu söz vasıl bir sözdür. Yani sana hocan nereliyse o. Hiç Allah Resul böyle demiş yok. Böyle olmamak gerekir. Her şey deliller. Resulün hukukunu çiğnemeden, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinin e, hukuku çiğnenmeden ilim ehlinden istifade etmenin yolları da aranması gerekir. E, benim anlatacağım bu kadar. Rabbim biz, e, e, size faydalı olduysam bana hayırlar nasip etsin, sizlere de hayırlar nasip etsin. Allah bizlere merhamet etsin inşallah. Allah razı olsun.